Merhaba, ben Dilşat. Merhaba, ben Mehtap. Bille Aire Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül 2018. Günlerden pazar. Ve biz neden buradayız? <gülüyor> evet, neden pazar günü buradayız? Evet, normalde haftalık kayıt yaparız, yani haftalık yayınlarız diye planlamıştık. Ama özellikle yakın çevremizden, yani ben yakın çevremden çok güzel yorumlar aldım. E Böyle olunca da... Hani bir bölüm daha patlatalım dedik Hı. ama senin çevrenden neler geldi anne nasıl yorumlar aldın? Evet öncelikle sevindim ben senin çevrende böyle güzel tepkilerin olmasına e, tabii ki benim çevremden de güzel tepkiler oldu hatta apartman altın grubu günümüzde bile bu işler konuşuldu. <gülüyor> Demeyi çok isterdim ama benim öyle bir grubum yok <gülüyor> maalesef. Tabii ki WhatsApp aile grubundan güzel dönüşümler aldım sosyal medyadan. Evet güzel, mutlu olduk bunlardan ötürü. Gece WhatsApp grubuna çok mu takıldın anneciğim? Çok yorgun görünüyorsun. <gülüyor> çok e, oraya takılmadım tabii ki o işin şaka kısmı. Olay o grupla ilgili değildi. Biz sosyal yaşam içinde sosyal insanlarız değil mi yaşarken? Hepimizin etrafında olan olaylar vardır ve biz de toplumda buna uyum sağlıyoruz. Onun içine giriyoruz. Günümüzde de mevsim gereği, düğünler, kutlamalar çok fazla sayıda oluyor. Ve bunlar da elbette ki bizim kültürümüzün parçası. Mutluluğumuzla mutlu oluyoruz, üzüntümüzle üzüntülü oluyoruz ama biz biraz milletçe bunların ayarını, dozunu kaçırıyoruz. Ayar dozu nedir? Saat farkı. Geceleri klakson çalmalar, bağırtılar, arabalardaki drift yapma merakları. E bunlar haliyle benim gibi biraz orta yaş insanları belki de rahatsız ediyor bilmiyorum. O yüzden biraz gerildim ve çok da rahatlatıcı bir uyku olmadı benim için. Üzgünüm bu konuda. Evet ya gece ben de bayağı duydum gece saat 2-3 civarı evet. bir düğün konvoyu geldi yine. Yani evet insanlar çılgınlar gibi evleniyor. Ya da işte sünnet düğünleri, nişanlar vesaire vesaire hep bir kutlama halindeyiz ama işte tamam, e, kutlayalım. her saatte olmuyor ya. Yani yaşlısı var, evde hastası olan var. Ne bileyim yani insan yoruluyor ve gece düzgünce uyumak istiyor ama o korna seslerinden uyuyamıyorsun. Ya da pazar sabahı diyeyim mi geç uyanmak istiyorsun. Ama yok hani düğüne giderken bir konvoy öyle bir sabah uyanıyorsun... Evet. Gece yatayım diyorsun düğün çıkışı kovma yakalanıyorsun bu sefer Yani değişik şeyler e, Evet yani madem o kadar klakson çalıyorsan arkadaşım Bari bir mendil alalım da halayın başına geçelim değil mi? Sen. Değil mi? Yani Sonuçta bunu bile geçiriyorsun içinden Üstelik bizim yakınımızda huzur eve olmasına rağmen evet. e, Huzur evindekileri de düşünerek de üzülüyorum aslında Evet güzellikler yaşayalım coşalım Fakat her şeyin bir dozu var Kimse kimseyi rahatsız etmek zorunda değil benim şu anda konuşmamı duymak istemeyen, rahatsız olan ne yapacak? Düğmesini kapatmaya bakar. Ama ben çıkıp da yani klaksonun neresini kapatabilirim ki? Ne diyebilirim ki? İnsanlara evlenmeyin mi diyelim? Ne diyelim yani insanlara? Yani evet evlenin evlenin. Canlarım benim evlenin. Ama lütfen mendil ikram ederken onun saatine dikkat edelim diyorum ben. Bu konuda biraz muzdaribim. Bir kere... Kendine saygılı olan kişi topluma saygılı olur. Ben naçizane bu duyguyu hiç kaybetmemek istedim ve zannediyorum ki Allah'a şükürler olsun başardım. Sevdim, sevildim, saydım, sayıldım. Ve bunun yanında da Dişatçığım dünden beri aslında bir de benim ciddi olarak kafama takılan başka şey biliyorsun ki bir dini bayram geçirdik. Kurban evet. bayramı ve Allah kabul etsin herkesin ibadetini ama çıkan haberler beni biraz üzdü gerdi. Hayvanlarla ilgili şarbon şüphesinden bahsedildi. Hatta Sağlık Bakanımız da açıklamalarda bulundu. Karantinaya alınan hayvanlar ya da tedavisi şüpheli olup da hastaneye davet edilen hastalar hakkında. E ben bunun için ciddi anlamda gerildim gece boyunca. Bölge olarak acaba biz de o hayvanlarla muhatap olduk mu? Yoksa kesilen kurbanlarla e, o etler bize de geldi mi? Ya da biz de ikram etmiş olabiliriz farkında olmadan değil mi yavrum? Evet e, anneciğim şimdi... Sen sağlıkçı olduğun için daha iyi bilirsin bu şarbon hastalığı mı demeliyim nasıl söylemeliyim bilmiyorum ama bu şarbon nedir onun hakkında da bize biraz bilgi verirsen. Ya tabii ki bu ben bir veteriner hekim değilim ama sonuçta şarbon bir bakteri ile de bulaşan bir hastalık ha, bunun tek şeyi belki de insandan insana bulaşın olmayışı. Hastalıklı hayvandan insana bulaşması söz konusu e bu da hayvanların otlaklarda meralarda olan bakterileri mikropları almasıyla birlikte vücudunda olan bir şey ama ciddi bir hastalık ne diyelim bu konuda benim sinirlenip üzüldüğüm şey sadece e bizim bir sürü veteriner hekimlerimiz var. Kontrol edilmiyor mu? Bunlar ülkeye alınırken, satılırken, rafa konmadan önce herhangi bir ürünü, bunun sorumluları, işte veteriner hekim kontrolden geçmiyor mu? Ben bunu bilerek bir vatandaş olarak tabii ki rahat rahat elime attığım, vergisini ödediğim şeyi tüketmeyi ben güvenle yapmak istiyorum. Yani bu insani bir kaygıdır. Haklı olarak ben kimden yardım isteyeceğim? Bu işin yetkilileriyle konuşulup bu yardımı ben onlardan isteyeceğim elbette ki. Evet mesela ben şuna çok şaşırıyorum yani Türkiye'de hayvancılık ve tarım yapılıyor yani ama biz neden bu kadar fazla hayvan ithal etmek zorunda kalıyoruz ben bunu da anlamıyorum ve hep bu ithal ettiğimiz hayvanlardan bir başımıza bir sıkıntı çıkıyor böyle ya umarım çok ciddi problemler yaşanmaz bayağı İstanbul'da özellikle değil mi? Hastaneye kaldırılanlar olmuş. Şüpheyle evet. hastaneye gidenler olmuş. Yani umarız çok ciddi bir problem çıkmadan önüne geçilebilir. İnşallah diyelim ve bu konuları da bilare podcastlerimizde istersen dile getiririz. Tabii ki dilimizin döndüğünce bir sonuçta halkız, vatandaşız. Elbette ki sıkıntılarımıza... Biz de kendimizce yorum getireceğiz ama bu konuları da Bilare konuşacağız diyelim. Evet anneciğim bunları Bilare konuşalım. <gülüyor> evet. Peki Dişeciğim ben de işler bu kadar sıkıntılıyken sen neler yaptın? Yani bende de biraz sıkıntılar oldu. Dün arkadaşlarla dışarı çıkmıştık. Hani dedik bir kahve içelim, çay içelim falan. Ee, az önce dedin ya anneciğim sende İnsanlar herkesi rahatsız etmemeli. Çevremizi çok rahatsız etmemeliyiz. Şimdi ben sigara kullanmayan bir insanım. Ne mutlu, çok güzel. Devam Şükürler olsun Rabbim. <gülüyor> Şimdi tamam, yasadan sonra artık kapalı alanlarda sigara içilmiyor... ...vesaire vesaire bunun önüne geçildi. Ama şimdi yeni bela diyeceğim artık... ...nargile içenlerden çok özür diliyorum ama... ...yani bütün mekanları nargileler ele geçirmiş durumda. İşletmeciler haklı olarak e, müşteri nargileyi daha çok tercih ettiği için... ...istisnasız ya böyle 10 mekandan 8'i nargileye başladı. E böyle olunca yani bir hava güzel açık havada oturayım istiyorsun... ...ama önün, arkan, sağın, solun bütün masalar nargile içiyor... ...ve sonra o dumandan önündeki arkadaşını göremiyorsun... Yani dün böyle bir sıkıntı yaşadık. Kaçacak yer aradık. Nereye otursak, ne yapsak? Ya en sonunda neyse artık deyip eve döndük. Aslında biz şey yapmayı seviyoruz böyle. Twitter'da, Instagram'da bu konunun dalgasını yapmayı çok seviyoruz işte. <gülüyor> evet, Seri köz getir kardeşim muhabbeti çok dönüyor. Artık ona bile gülemez hale geldik. Ya bilmiyorum bundan tek rahatsız olan ben miyim? Çünkü öyle bir algı var ki herkes nargileyi çok seviyor. Bir de bir kısım var nargile içenlerle alay ediyor. Ama hani hiç böyle ya ben de iç nargile koymayayım mekanıma insanlar gelsin güzelce bir çayını içsin kahvesini içsin kalksın gitsin yapılmıyor diye düşünüyorum. En azından bizim evet. olduğumuz çevrede. Evet bu biraz ticari bir şey olacak. Ve ben bugün çok böyle üzgün ya da her şeyden şikayet eder tarzda konuşma yapmak istemiyorum ama bazı gerçekler de var. E bu gerçekler beni korkarım ki git gide git gide Alexitimi olacağım ben. Yani alexitimi duyguların sağırlığına doğru gidecek. En sonunda etrafında nelerin olup bittiğine kayıtsız kalarak gerçekten kulaklarımı da kapatacağım. Gözlerimi de kapatacağım. Yani istediğiniz bu mudur ya diyeceğim sonunda. Ama oraya daha o levele var. O levele var daha. <gülüyor> yok yok umarım öyle bir şey yaşanmaz. Olmaz onun için ben ne yapıyorum biliyorsun ki ben kulaklığımı takıyorum ve müzik dinliyorum. Müziği icat edenin önünde saygıyla eğiliyorum ve gerçekten muhteşem bir şey müzik ve ben müziği tavsiye ediyorum. Bu kadar çıkmazlara girdiğimiz vakit müzik dinlemek en güzeli diye düşünüyorum. Ben kendi adıma Dilşat'cığım sen ne dersin bu konuda bilmiyorum. Yani ben de zaten iki kaçış yolu görüyorum. Bir evet. uyumak, iki müzik dinlemek. Zaten böyle güne başlarken... Efendim çok az uyuyorum. Dört saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum... Sabah jimnastiği yapıyorum, ev idmanlarına önem veriyorum, pedal çeviriyorum, kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Uyanır uyanmaz zaman bir playlistimden yani bir playlist açarım uyanır uyanmaz başlarım müzik dinleyerek güne. Yani o artık bir alışkanlık oldu. Mesela bakıyorum bazı insanlar hiç gün içinde müzik dinlemiyorlar, yani hayrete düşüyorum. Ya ben mi? çünkü ben evde hazırlanırken bile, yani bir iş yapıyorken bile alttan bir müzik çalmalı. Evet, bence de. Yani bunu almış oluyorsun, etraftan uzaklaşmak istiyorsun, çevreni duymak istemiyorsun. E böyle olunca da en güzel kaçacağın yer müzik dinlemek oluyor. Mesela geçenlerde işte işe giderken işteyim hani staj demeyim, işe giderken <gülüyor> evet. kulaklığımı evde unutmuşum. Yani o gün geçmek bilmedi. Çünkü yani giderken bir saat metro, dönüşte bir saat metro ve yani o kadar gürültülü ki. E tabii bir mecmua ya da bir kitap okumaya dikkatini veremiyorsun. hani Sadece müzik dinlemek değil. Evet metroda kitap okuyabiliriz, bir mecmua alıp okuyabiliriz ama dikkat dağınıklığı maalesef ben kendi adıma söyleyebilirim. Okuduğum şeye kanalize olamıyorum. Ama müzik dinlemek insanı biraz daha kanalize edebiliyor sanki. Tabii canım ben mesela... Genelde şimdi gülüp dalga geçmeyin de yani ben iyi bir şekilde işe yaradığını düşünüyorum. E, klasik müziğimi açarım. Özellikle Bach ve Barak döneminden esintiler Ay. böyle. Peki. Onun eşliğinde genelde öyle yolculuklarda kitabımı vesaire dur hatta anne tabiriyle söyleyeyim mecmualarımı okurum. <gülüyor> Ama güzel bir tabir o. Mecmua güzel. Değil mi? Günümüzde kullanılmayan bir kelime artık. Evet. Karşılığı ne şu an? Mecmua. Gazete mi? Gazete, dergi gibi. O, o güzel kelime evet, ya me Mecma. mecmua. Mecmua. Konuşma. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Türk filmlerine dönmüş gibi olduk. Değil mi? Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. Şimdi Türk filmi repliği de yapmayalım istersen. Yok yok hiç oralara girmeye gerek yok onları bilahare hallederiz. Evet bilahare konuşuruz. Bilahare <gülüyor> konuşalım onları. Yoğun bir hafta bekliyor bizi hem çalışma olarak hem okul olarak. Bu hafta başında umarım her şey daha enerjik olarak bize dönüş yapar. Biz de o enerjinin içinde güzelliklerle işimize devam ederiz. Aslında şimdi insanlar genel olarak yaz aylarını, bahar aylarını daha çok sever ama... Şimdi bu Eylül klişesine ben de düşeceğim. Ya ben en çok sonbaharı seviyorum. Sen de öylesin değil mi anneciğim? Ben evet çünkü ben sonbahar doğumluyum. Belki o yüzden mi acaba sonbahar e, muhteşem bir mevsim. Ya ben yazın ortasında doğmuşum ama bilmiyorum. Böyle Eylül'e girdiğimiz an bana istemsiz bir mutluluk geliyor. Böyle Allah'ım sararmış yapraklar, böyle hafif rüzgarlı havalar, ara sıra ufak ufak yağmurlar. insanı mutlu ediyor ya. O yüzden şu sıralar bir enerjiyim aslında. Ne güzel. O yaprakların dökümündeki sarı yaprak. Yapraklardaki şeyde ben hep şunu düşünmüşümdür. İnsanlar yok oluşu düşünürler ya ağaçtan düştüğü zaman yaprak. Ben nedense orada yaşamı görüyorum. Yani yaşamı hatırlatıyor bana. Belki de ölümün içinde evet ölüm varsa yaşam vardır. Bu bunun yaşamın sonu olsa dahi yaşam. Değil mi o döngüyü sağlıyor çünkü. Hani öldüğün zaman tamamen yeryüzünden silinmiyorsun. evet. Yani, başka başka formlar da hayatına devam evet ya Böyle bu formlar o yüzden sonbaharın bendeki anlamı yaşamdır. Güzelliklerle yaşamdır yani. Yaprak dökümünde yaşamı görürüm diyorum ya hani onunla ilgili bir anımı hatırladım. E, anne olunca tabii ki geçmişe dair birçok anılarım da <gülüyor> olabiliyor. Onlardan birini anlatayım. Biz lise yıllarımızda işte hocam geçtim mi sınıfı kaldım mı acaba diye soru sorardık. Ve hocanın da söylediği şu şey vardı sınıfta eğer zayıfı olup da Büte gelecek öğrenci varsa Evladım sen Alpay'ın Eylül'de Gel şarkısını bilir misin diye <gülüyor> Eylül'de Gel Eylül'de Gel Eylül'de Gel Eyvah eyvah. Biliyorum dese bir dert, bilmiyorum dese en acısı da bilmiyorum diyenlere hoca derdi ki Eylül'de gel sana onu öğreteceğim diye. <gülüyor> yani bu çok korkunç bir şeydi ama tabii ki şükürler olsun hiçbir zaman Eylül'de gidip de o şarkıyı öğrenmedim. <gülüyor> Biliyordum çünkü söylemesi çok utanç verici ve acı gelirdi bize. O yüzden de Eylül'de benim için böyle bir anı olarak da hafızamda yer etmiştir her zaman. Eylül'de gel. Eylül'de Dur, konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler, yaprak dökecekler. Belki de anneciğim gitseydin Eylül senin için yaşamı değil de Tembelliği falan ifade ederdi Oo, ne dersin? Evet evet kesinlikle yani o, o hiç çekemeyeceğim bir şey olurdu. Evet çok zeki bir öğrenci değildim ama Eylül'e gidecek kadar da tembel bir öğrenci olmadım hayatımda. Yani şimdi tabii o zamanın şartlarıyla şimdiyi de çok kıyaslamamak lazım ama yine de Hani bütü olan öğrencilere çok şey yapmayalım değil mi? Yok yok. Ben şu anda anne olarak <gülüyor> konuşuyorum. Lütfen aç parantez. Tırnak içinde söylüyorum bunları. Ben şu anda anne olarak konuşuyorum. Hmm derslerinize iyi çalışın. Bütler getirmeyin. Kesinlikle fakültelerinizi yılında bitirin. <gülüyor> evet. Kamu spotumuzda verdiğimize göre. <gülüyor> İlk bölümümüzde sosyal medya çalışmalarımız sürüyor demiştik. Ve artık hazırız. YouTube, Twitter, Facebook... Thunler, SoundCloud ve en en en en önemlisi Apple Podcastte Bilare Podcast adıyla bizlere ulaşabilirsiniz. E, yorum ve önerileriniz için de bilarepodcast.gmail.com adresine mail göndererek bizlere ulaşabilirsiniz. Ama sizden böyle ufacık, mini minnacık bir ricamız var. Bizi hangi platform üzerinden dinlediyseniz oradan yorum yaparsanız ve beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Kesinlikle o yorumlarla birlikte neler konuşmamızı istediğinizi, ne duymak istediğinizi de bir not olarak düşerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bol bol beğenili zamanlar diliyorum ve bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın, takipte kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.